وَذَكِّرْ فَإِنَّ الزِّكْرَاتًا فَعُلْ مُؤْمِنِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى وصحبه اجمعين Çok değerli mü'min kardeşlerim Acaba Kur'an'ımızı neden ashab-ı kiram gibi Allah onlardan razı olsun hayat kaynağımız yapamıyoruz. Şunu adım gibi biliyorum ki Kur'an-ı Kerim mushaf yüksek bir yerden düşecek olsa herhalde bu yaşadığımız ülkede aman Kur'an-ı Kerim düşmesin diye canını verip onu kurtaracak milyonlar vardır genciyle ihtiyar ile hatta namaz kılmayan insanlar bile Allah'ın kitabına saygı konusunda görsel bir saygı konusunda bir sorun yaşamıyor elhamdülillah bu büyük bir nimet Rabbime hamd ediyorum hatta Kur'an-ı Kerim kendisi okumuyor bile olsa bir insan Okunurken saygı, hürmet gösteriyor. Bu da imandan kaynaklanıyor. Elhamdülillah, Rabbime hamdü senalar olsun. Şu Kur'an-ı Kerim'in kağıda yazılmış şekli olan mushaf kadar tekrar tekrar basılan bir kitap bu ülkede yok. Dünyada da yok hamdolsun. Yani ben kardeşlerimle paylaşmış, olmak için veriyorum resmi bir istatistik olarak değil normal bir yayın evi bir kitabı 1000 büyük kitapsa 1000 adet küçük kitapsa 3000 adet çok popüler bir kitapsa 5000 adet basar yani 5000 adet basıldı mı kitap üzerine birinci baskı denir sonra ikinci baskı sonra dördüncü baskı böyle gider ama Kur'an-ı Kerim basıldığı zaman bu ülkenin matbaalarında 100 bin, 100 bin, basılıyor ve bir kitabı bir yayın evi basıyor sadece. Telif hakkı olduğu için diğer yayınevleri onu basamıyorlar. 80 milyonluk ülkede 3000 basıldı mı iyi basıldı deniyor. Kur'an-ı Kerim'i en az 50 yayın evi basıyor. Devletin Diyanetleri Başkanlığı basıyor. 50 bin, 100 bin, askari 10 binle başlıyor Kur'an-ı Kerim baskıları. Elhamdülillah, bu kadar büyük saygı, hürmet Kur'an-ı Kerime yani bunlar Rabbimin huzurunda secde ile şükredilecek ve hamd edilecek mübarek işler ancak bütün bu sevgiye rağmen Kur'an'ımızın en büyük düşmanı olan faiz o milyonlarla basılıyor fuhuş, zina Adillikler, cinsiyet adillikleri, alçaklıkları Kur'an-ı Kerim'in savaşına rağmen fırtına gibi yayılıyor. Ezanlarla beraber müzik sesi hiç susmuyor. Bir karışıklık var. Neden Kur'an-ı Kerim bu hayatı düzeltmemize esasen ana malzeme olduğu halde yardım etmiyor ya da biz Kur'an-ı Kerim'den neden gereği gibi etkilenemiyoruz veya Kur'an-ı Kerim niye bizi düşünceye sevk etmiyor neden bu kadar sevdiğimiz bir kitap elhamdülillah uğruna gençlerimiz bile ölmeye hazır bu kitabın bu kadar seviliyor bu kadar bağlanıyoruz e biraz da hayatımızı buna göre nasıl yaparız düşüncesi niye oluşmuyor bizde kardeşlerim çünkü çok fazla günahlarla işli dışlı olduk çok kalplerimiz çok kirlendi yalan kalbimizde ur oldu gıybet kin heset bu tip şeyler kalbimizi kirletti, gözümüz harama çok baktı, kulağımız haramı çok dinledi. Dünyanın en değerli balı bile olsa, onu zehirle beraber yiyene o bal şifa olmuyor. Doktorlar, hastalığın önce sebebini giderip, sonra ilacını veriyorlar. Sebebini gidermediğin hastalık, hiçbir ilaçla iyi olmuyor. İşte Kur'an-ı Kerim bunun için bize etki etmiyor. Öğleye kadar müzik dinleyip öğleden sonra Kur'an dinleyince Kur'an dilimizde var kalbimizde olmaz hale geliyor. Haram yiyip içtiğimiz için yani günahlar bize bulaştığı için Kur'an-ı Kerim etkisini kaybetmiş ama tek etkili ilaç durumuna geliyor. Bir bu çok önemli. Hepimizin bu konuda eksiği var. Allah yardımcımız olsun. Ve bir başka sebep de çok fazla zihni dağınık bir nesil olduk. Haberlerle ilgileniyoruz, borsayla ilgileniyoruz, futbolda ilgileniyoruz, komşu dedikodusuyla ilgileniyoruz, siyasetle ilgileniyoruz, fiyatlarla ilgileniyoruz, turizmle ilgileniyoruz. Herkesin her şeyle ilgilendiği her şeye uzman olduğu bir zamana geldik. Buna akıl dayanmaz ki, buna zihin dayanmaz, buna beden dayanmaz aslında. Onun için de psikiyatrik vakalar arttı, insanlar psikoloğa danışmadan yaşayamaz oldular. Çünkü kafalar doldu, çünkü cinnet geçirecek gibi olduk. Dünyanın neresinde birisi bir merdivenden kayıp düştüyse onu 10 on dakika sonra, milyonlarca insan hemen öğreniyor dert ediyor cevap veriyor kim ne yedi ne içti kim ne giydi filanca aktörün kıyafeti nasıl filanca aktör karısından boşandı mı kocasını dövdü mü aman Allah'ım bu gündeme can dayanmaz ki Kur'an bu dağınık zihinde nerede de yer bulup da gelecekte burayı ıslah edeyim diyecek buna çok dikkat edelim, bu kadar yoğun hayat olmaz. Mecbur değiliz haber izlemeye bu kadar. Mecbur değiliz borsa izlemeye. Mecbur değiliz her gün on defa hava durumu izlemeye. Mesela, mesela. Bu çok önemli. Bir başka sebep de maalesef namazlarda belli sureleri hep okuruz. Bunda bir sakınca yok tabii ki. İşte Kevser suresini okuruz, İhlas suresini okuruz. Hele hafız olmayanlar, çok ezber bilmeyenler için normal bu. Ama Kur'an-ı Kerim'den tefekkür edecek, düşünecek, ya Allah ne buyuruyor burada denecek, ayet sayımız da bu kadar az. Tesadüfen, işte her cuma dinliyorsak, اِنَّ اللّٰهِ adli بِالْعَدْلِ ihsan. Allah adaleti ve ihsanı emrediyor, belki o tefekkür konumuz oluyor. Halbuki Kur'an, birinci ayetinden, Son ayetine kadar ciddi bir şekilde tefekküre davet ediyor bizi. Bu bir başlık. Başka bir başlık da okumak da Allah'ın emridir Kur'an için. Ama biz neredeyse yüzde 99 Kur'anla bağımızı okumaya daralttık. Yani Kur'anla bağın say bakalım dendiğinde yüzde 99 okumak çıkıyor karşımıza. Belki yüzde şu kadar da dinlemek çıkıyor. Ama bu Kur'an'la bizim ciddi bir şekilde bir de tefekkür bağımız var olması lazım. Bir başka sebep de Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın anlattığı kıssaları geçmişlere ait olmuş bitmiş hikayeler zannediyoruz. Hayır, onlar geçmişte yaşanmış, bugünkü insanın genlerinde bulunan olaylar diye düşüneceğiz ve bir başka ciddi önemli tehlikeli sorun Kur'an üzerinden tartışmakta sakınca görmüyoruz mezhep imamı olmuş büyük ulemanın edepleriyle ve hak ederek yaptıkları tartışmalara burnumuzu sokuyoruz biraz ağır oldu bu ifade ama yerinde oldu anlamayacağımız işleri anlar numarası yapıyoruz. Henüz namazımızda huşû sorunu var. Belki nafileleri kılamıyoruz ama dağlar gibi meseleleri hani derler ya Bedir ashabını toplayıp onunla istişare ederdi Ömer eğer böyle bir mesele olsaydı o kadar ciddi meseleleri yemek yerken, çay içerken, piknik yaparken tartışıyoruz. Böylece elimizdeki Kur'an'ı eritiyoruz fark etmeden. Ve bir başka sorun daha, bizim anlamayacağımızı, Allah bize söylediği meseleleri bile Kur'an'da anlamak istiyoruz. Ama yap, anlayıp yapacağımız işleri erteliyoruz. Böylece bu büyük hazineyi köreltmiş olarak bekletiyoruz. Rabbim bizi Kur'an'ımızla buluştursun, hepimizi. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Kirfeinnezzik rotten Se mu Mini.